Modern sabahlar. Modern sabahlar... Modern Sabahlar... Radyo Tumarısı Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın sevgili dinleyiciler. 30 Ekim 2012 Salı sabahında Modern Sabahlar burada. Fire Emiş ve Oktay stüdyomuzdalar. Ve bu müthiş sohbete şunla başlamamız gerekiyor. Ya Rabbim nasıl bir kalabalık, nasıl bir trafik. Yani öyle Çetin Emeş'te öyle bir trafik vardı orada... Trafik memurlarını da görüyorum. Beyefendi bir belgazı sıkın bir şey yapın bir dağıtın da rahat rahat işimize dedim. Hiç oralı değiller. E dün bitirdiler hepsini. Bildin mi bitti. Bildin mi? Bitti Ama mi stoklar şey. mı? Saat 9'da falan bitmiş diyorlar. Biber, <gülüyor> biber böyle yani günlük bir istikakı var ya o istihkak mı yapacak bir şey yok. Kartla alıyorlar değil mi biber gazını? Ee, tabii canım dolduruyorlar şeyin altında var metronun, metronun altında. Tabi. Yok biber ya yok rüzgarlı sokakta var abi. Öyle mi? Biber gazı dolduran yer var Biber gazı yok oradan alıyorlar. Alıyor, alınıyor mu? Oradan mı? alınıyor da biber gazı ya, dün maske çıkarmış herkes çantasından öyle bir şey gördüm ben. Maske çıkarmış limon çıkarmış herkes vallahi tedarikli gitti. Limon şey gibi, yani limonu serum gibi düşün Fahir, ama maske aşı gibidir. Evet. Esas evet koruyucu, yani esas koruyucusu maskedir. Evet, evet. Maske pahalı mı? Maske pahalı ne mı? Ne kadar şunlar? <gülüyor> Sanki oradan. Bunlar var yani. bizim getirdiklerimiz, bunlar 150 lira. Bunlar var daha e, kaliteli bir şeyler düşünüyorsanız 300, 350, 500 bütçenize göre değişiyor. İşin en garip tarafı ben dün biraz e, televizyon seyrettim de sabah hep diyorum ya, yani hani burada Sayın Başbakanımızın en büyük yalakası olmaya çalışıyorum diye. Evet. evet. Bugünlerde oluyoruz. Ama biz hani böyle bir şeyler yapıyoruz falan. <gülüyor> Dün burada espri olsun diye söylediğim şeyi gerçekten televizyonda söyleyen insanlar olunca ben dedim ben nasıl ben bu adamlarla <gülüyor> şey yapamam ki ya. Başı katamazsın. Ben etimde budun da benim ben nasıl yetişeyim falan diye. Ne vardı. mesela ne diyorlardı? Ellerinde Türk bayraklarıyla bölücülük yapıyorlar falan gibi bu netlikte konuşan <gülüyor> bir de hani ciddi eski bakanlık yapmış insanlar söylüyor. Bunu. Hani şeyde hükümetten de değil. <gülüyor> hükümetten olsa hadi al, anlayacağım ama hükümetten de. Ben nasıl ben buna nasıl yetişiyorum? Bana buna bir şey yapın falan dedim. Abi geniş düşünmen lazım. Sen kısıtlı düşünüyorsun. Ben orada bir komiklik olur falan diye böyle bir şeyler dedim. Oğlum Oğlum cid, Allah Allah ben ne budur ne ya ben nasıl şey yapacağım? Siz de hiç destek olmuyorsunuz bana. Ya olmuyoruz benim şeyim. Biz yani, biliyoruz abi biz baştan biliyoruz. Ben şaşırıyorum. Deseyim. Yani hala Sizin benim... hala şaşırıyorum yani. Otaycım, ben artık hiçbir şey istemesem, hiçbir şey istemem ama ben, elim ayağım dolaşıyor şaşırıyorum derken. Yani o yüzden şey yapamıyorum. Yani tüm mesela öyle bir demokrasi tanımları duydum ki televizyonda. Yani mesela demokrasidir, çoğunluk mesela diye adam vardı ya. Milletvekili yani. Çoğunluk diyen adam. Var. Onun gibi adamlar. Yani o yüzden bizden destek bekleme bu konuda. Ki. Hayır yani ben sizden şöyle bir destek bekliyorum. Ben burada yalakalığımı yaparken siz karşıt görüşte olursanız ben de size ne derim koncu derim falan filan böyle statükocu derim falan. Ben ha. yani böyle tezattan sivrilerim falan. Ama tabii bari öyle bir dese ben yoksa yetişemeyeceğim ben nasıl yapayım çocuklar ben sonra ben yalakalığımla bir yere varınca sizi de yanıma aldıracağım. Söz ver. Onun sözünü veriyorum buradan ya. Kaç defa verdim o mutfakta da verdim. Ben ya ben... Bir söz verdi ben ne için verdiğini anlamıyorum <gülüyor> o <On> netleşmiş oldu. <gülüyor> söz veriyorum falan diye sevgili dinçler bağırıyordu mutfakta diyeyim bizim. Aa ah, hey bakalım. Yani e... söylenecek bir şey yok hakikaten. Bir şey hakikaten. yok hakikaten. Çok yok. Eee yani. Cumhuriyet Bayramı kutladık. Ama e, dün akşam ellerinde bayraklarla dönenler vardı. Bizim dükkanda da böyle birbirlerine fotoğraflar gösterenler de vardı. Böyle bir e, Coşkulu bir cumhuriyet bayramı oldu bir taraftan. Çünkü bugüne kadar bizim hani lise yıllarımızda falan böyle bir Angarya'ydı ya. Hı hı. Ya Angarya'ydı. taraftan angari. baktığın zaman hani İzmir'de kordonda mesela gidip de şey yapmak o kordondaki böyle geçidi falan seyretmek hakikaten çok eğlenceli böyle çocukken özellikle güzeldi. Ama böyle okullarda törene gitmek ya tatil sabahtan niye gidiyoruz falan gibi bir şey vardı. Şimdi insanların koşa koşa gittiği bir şey haline geldi. Tam bir bayram havasına. Gerçi bayramda tabi diyeceksiniz ki biber gazıyla ne bayram. E Bazı bayramlarda şeker var. Adana biber, biber bayramı, bayramı falan bile hani böyle ne bileyim şey bayramı yapıyorlar ya işte reçel bayramı, çekirdek bayramı Turşu falan bayramı de. falan. Turşu bayramı orada bile böyle biber Onlar bayramı. Onlar bayram değil, değil canım festival. Hakikaten Festi <gülüyor> biber <gülüyor> festivaline döndü bütün bayram. Biber gazı festivali. Yalnız bir tane bir adam vardı gördünüz mü sonu ya. Hmm. Bariyerlerle polis bariyerini çekerek bütün alt üsteden şey polislerin kafasını alt üst eden adam diye geçer. O bir kaynada aradı ama birkaç hafta sonra o adamın şey Bariyeri itmek değil çekmek. Evet itmeye karşı tabii polisler son derece hazırlıklı ve şey. Yani hmm. öyle kurmuşlar bariyeri. Arkasında işte bir sürü polis itiyorlar işte geçeceğiz diye. Bir tane orada adam çıktı. Kafası gerçekten çok iyi çalışan. Yani çok zekki. Ze o çekti. Bütün bütün, bütün bariyer ayarlar nasıl gitti polisler ne oluyor biz böyle bir şey hesaplamamıştık an efendim çekilmem Çekilmemesi lan, lazım. Nasıl? Yarıldı ya barikad hemen yarıldı yani değişik değişik şeyler de gelişiyor bu tip olaylarda yani bayram deyip geçmeyin. Yani Hakikaten. bu dünyanın neresinde bariyer iterek değil çekerek çözülmüştür bariyer. Hiçbir Neyse yer sonuçta be, bariyerler ülkemizde. aşılmak içindir değil mi? E tabi. Bak sana şimdi şey de açıyorum Ege'ciğim bariyerler aşılmak içindir falan diyorum. Valla hükümetimiz işte e, ülkemizin önündeki pek çok bariyeri yavaş yavaş aşıp... Sen de penaltı atan başbakan şey, gibi oldun yani. Ne bileyim hazırlıksız <gülüyor> geldim canım ben ne yapacağım bir şey yaşıyorum. O, şey o da bilmiyor abi o da biz öyle deyince ne diyeceğini bilmiyor ki ona da yeni. Neyse herkes bayağı çok Her şeye rağmen herkes yeni çok Yeni Türkiye çok işte bu. Bu işte yeni Türkiye <gülüyor> bak. Türkiye kafasası kayda. bak, bak lafı da çalıyor. Lafı da çalıyor. Nasıl? Ondan sonra... <gülüyor> Bazıları hazmedemiyor, Oktay demirciler böyle hazmedemeydi. Neyse yavaş yavaş. Ve kahvaltı da yapmadım. Hiç, yani, ne yalakalığından tadını aldım, <gülüyor> ne aldım. Ne programdan da tadıyorum. Ne yalakalığından da tadıyorum. Hava fişenk gösterisi oldu mu dün? Aa, dün İstanbul'daki hava fişenk gösterisi. Dün İstanbul'daki hava oldu fişenk mu? gösterisi. Oldu mu? değil mu değil gerçekten. Şeyde yayınlandı ya. Bütün Akaya'dan dünyada yayınlandı. görüldü mü? Ne oldu? Aa, ben bir baktım biraz şey yapalım. Görür gibi oldum yani. Güzeldi gerçekten hani ne diyeyim? Ee, bayağı bir şey haja havai şey fişe giden Gerçi paraya acımamışlar. Ya havai fişek tabii gün gece havai fişek gündüz biber gazı. yani aynı şey. Hani <gülüyor> havai fişe gündüz alsak kim görür? O nereye Kimse. E tabii. Öbürünü daha şey gündüz gaz gösterisi vardı. Akşam yine havai fişek gösterisi. Zaten iki şeye giden paraya acımıyoruz demişler. Fikasa <gülüyor> giden paraya bir de havai fişenge. Bir sonraki bayramda ben e, gündüz havai fişek Gece biber gözü atılmaz. köprüden şeyler, e, şelaleler aktı böyle. Hangi köprüden? E, hangi köprüsü o? Boğaziçi'ydi galiba. İki köprü bari <gülüyor> şaşırıyorum. Ben hep birbirine karıştırıyorum onu. Biri yandaki içi var. Ya FSM ya Boğaziçi. Evet oradan yani, ne yaptılar? Böyle akıtma yaptılar. Hadi ya. Aha, şelale şelale aktı böyle havai fişekler patır patır patır patır. Sanki benim... Ne kadar güzel olması gereken doğu yani aslında her tarafta. Niye Ankara'da olmuyor asıl başkentte? Olmuştur Olması canım yakal. olmuştur biz yok, ya, Her olsun. şehrin bütçesi var işte onu diyoruz ya Ankara bütçesini gaza ayırdı İstanbul bütçesini havai bir şey Ya Bir de İstanbul biraz ezildi ya hmm, yani, evet dün yani Esas bir gazı Ankara'da harcandı Doğru. İstanbul biraz Dün akşam ben bir haber bülteninde şey gördüm İstanbul'dan bir muhabir İstanbul'da hiçbir şey yok gayet huzurlu kutlanıyor diye bağırıyor Biz huzursuz Ankara, Ankara yani, huzursuzlandı abi. yani <gülüyor> Aa, biz Adam öyle bir yarışa soktu ya kafasında öyle bir şey yaptı. O yüzden yani havai fişekle e, şey yapmış olabilirler. Havai fişekle dadaşlık, havai dadaşlık olmaz diyorsun ya. Gürültü, yani. çıksın, diye yani abi, bir gürültü çıksın diye. Öyle bir şey var. Doğru. Seneye daha çok havai fişek istiyoruz. Ankara daha da çok. Da istiyoruz. <gülüyor> 4 Temmuz'da şeyi ben hatırlıyorum işte Amerikalılar. Havai fişekleri nerede seyredeceksin? Onlar gündüz gözü yenge... atmıyorlar mıydı? Havai fişekleri Oktay? Gece gece ya. Tabii hava, güneş batar batmaz. Başlıyorlar gece yarısına kadar. Yengem gelin balkondan izleyeceğiz falan canın bahçesinden izleyeceğiz. Çaylar, şeyler falan bizde de öyle bir havai fişek kültürü olsa senede bir gün 29 Ekim. Ülkenin kuruluşu can o gün atmayacaksın da ne zaman atılır? Eskiden yani? 23 Nisan'da meclisin orada atılırdı. O hala atılıyor galiba da bir şey oluyor. Yani onlar da oturacaksın çit çit çekirdek ye, çay iç. Havai fişek, o kadar zevkli bir şey ki Havai fişek gösterisi. Ben, ben de Çünkü şöyleyiz, taylacak çok güzel anam. gidiyor. Vay vay vay vay vay diye izliyorsun. Teşekkür ederiz ge. Yani ben buradan <gülüyor> dinlediğim <dinleyicilerinin gülüyor> yıllardır. Havai izle fişek izlesek nasıl izleriz diyorlar. 48 bin hava fişek patlatılmış ya bak burada geldi şimdi. De. Rakamlarla hava fişek. İstanbul boğazında 48 bin tane boğazda doğru. Ee, Ankara'da vardır vardır. Vardır, vardır, vardır gelir, gelir, gelir. de böyle bir havai fişek şovu diye gazetede çıkmadığına göre tane adet yerini bulsun diye mi atıldım? Nasıl oldu? Buyurun evet, efendim. Evet, zaten Bakacağız göreceğiz. Diğer konumuzda vardır. tabii ki takdir edersiniz ki sendika kasırgası. Dün her taraftan e, Sandy'nin görüntülü. Gerçi bu sendika kasırgası bir süre önce gene bir yerleri vurmadı mı? 60 kişinin öldüğü Küba ve şey değil mi neresiydi? İşte ben Karayip, bildiğim, Haiti'den kalktı geldi. Sol Hı -hı. sol Beriyan'a doğru döndü. Hı -hı. Oradan dö dönemeç yaptı. Şimdi New Jersey New York. Ha, New Jersey New York üzerinden yoluna güzel yanına devam olacak? edecek. Ee, i̇şte aslında şu saatlerde vurmuş olması gerekiyor keşke New York'ta bir tanıdıklarımız tanışlarımız olaydı da onlar da bizi canlı arayaydı da onlar da söyleyeydi ama nerede işte her tarafı hakikaten şey yapmışlar ya şu anda Borsa morsa morsa kapalı her şey kapalı ya Birleşmiş Milletler bile kapalı arkadaş böyle bir şey oldu acil bir işimiz olsa zaman da geçiyor. Bu yavaş gelmiş geçmiyor, geçiyor dediğinde. Hızına bağlı. Hızına bağlı. Böyle yalayıp geçiyor değil mi? Dün. Kasırga terminolojisinde yalamak <gülüyor> bir şey var. Yalamalı, şey var yalamalı kasırga. Yani yalıyor. Yalamaçlı diye geçiyor. Dinmiyor değil mi? O kasırga dediğin yoluna devam ediyor. O yani. hep dur atıyor. Başka bir masum okyanus'ta bir şey bulanık. Okyanusta sönüyorlar. Sönmek. Okyanusta sönmek. Ha, kasırga dediğinde sönmek diye bir şey varmış. Okyanusta söneceğim. Şehirleri söncek. yalarım okyanusta sönerem. <gülüyor> sönerim sönerim <gülüyor> diye sendinin lafı var. Yani öyle bir şey var. Şu anda New Jersey, New York'ta, değil mi? New Jersey, Orada. New York seferini yapmakta da, e, ne bileyim, birazdan bak açarsın. Oktay senin portatif bilgisayarın var. Ben oradan canlı açarsın da bir canlı kasırga bizi aktarırsın falan diye düşünüyordum. Hiç. Var var. Kırıl döner yani. okyanusta söyleyem. Kasırga oldu Derdi şey şimdi Amerika'nın. Yani bu kasırga eninde sonunda geçecek. Obama'nın seçim programı bozuldu. Onu ne yapacağız? Nasıl? Yani? Diğerinin de bozulmadı, Diğerini bozulmadı mıcu? Fırtınadan mı besleniyorum? Yok. Yani. Obama tam nerede? Virginia mıymış? Virginia'da mı? Oralarda bir yerdeymiş. Virginia programını iptal etti. Şu anda seçim konuşmalarını no, Araç mı bulamamış Oktay? Ne olacak ya? Mitron ne? <gülüyor> beri, beri yandı herhalde. <gülüyor> Diğer tarafta olabilir. Onu etkilenmemiş ama Obama etkilenmiş. Ne olacak? Valla iki hafta falan elektrikler yok diyorlar. Bilmiyorum yani. O i̇ki hafta Haybe'ye almamışlar. 48'lik bence 48'lik değil. İki 48. hafta falan olamaz. Amerika'daki adam İki dakika elektriksiz kalınca Vallahi ne yapacağını e, şaşırıyor. O, onları psikolojisine göre olmuyor ki. Bütün yer New altı tertibatına döşeyen ben miyim? Japonlar da şey yaptılar. Onlar hiç yere altına döşememişler. New York'ta iki dakikalık elektrik kesintisi sırasında sokağa çıkan adamlar vardı. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. <gülüyor> Hayır, ben böyle asansöre basıyorum gelmiyor diye sokak röportajı. Ya dedi. o gene bir şey elektrikler kesildiğinde gene ne zamanda bilmiyorum böyle televizyonlarda falan da verdiler. Cem Adıyaman'ın işte New York'a ayak bastığı <gülüyor> gün, ha, zamanında. O Melun günden bahsediyorsun. 2004 falan galiba. Belediye başkanı çıkıp şey falan anlatmış nasıl ceryan yapılır falan filan Böyle işte camları açacaksınız karşılıklı bir güney Aha. cephe bir kuzey cephe böyle cereyan olacak işte. Valla New York borsasını su bastı falan diye. bahsediyorsun sen. Evet. New York borsasını su bastı falan diye böyle bir, bir buçuk metre su var abi burada diye bir laf çıkmış sonra bol, borsadan yalanlama gelmiş. Bir buçuk metre değil böyle yerle yok. azıcık ıslandı. Yok ya ne alakası var öyle bir şey yok falan filan demiş ama 6 milyon kişi şu anda elektrik ulaşılmıyor şeyde. Fırtına dolayısıyla. Şarj yok mu şarj yok mu diye geziyorlar onlar. Ondan sonra havaalanları fantuş. İnce uçluluk yaşarız diye bağırmış bir adam. vallahi hakikaten şeye dönmüş yani. Şöyle bir fotoğraflara bakıyorum da Gotham'a dönmüş yani. Toparlar toparlar. Toparlar canım koca New yok yani. Ne binlerce badire atlar. Neler neler gördü neler onu. Uzaylı saldırısı. King Kong. Neler neler. Başka e ne vardı? Son, efendim şey en son e Iron Man'in son savaşı gene şeydi. Ya. O gene uzaylılar oradan aktılar. Fareler yani, basmadı mıydı? Fareler basıldı da seyrettim küresel ben. Küresel iklim değişikliği 6 saat içinde gerçekleşen küresel evet. iklim değişikliği onu yaşadı Hangi filmdi o ya? The Day After Today I, day, I, I işte Armageddon. Şey geldi başında. Yani <gülüyor> Armageddon'da taşlar mı gelmedi? Taşlar geldi. Toparlar yani New York'umuz toparlar kendini. Ben burada New York'a da yalakalık yapıyorum. New York'umuz York York, Ege sende bırak bir şeylere de biz yalakalanalım ya. Her şeyi ben yalakalanacağım. Yani valla Sandy'den beter oldun. Yala radyocu diye geçeceğim. Bundan sonra adım. Bundan sonra bana Sandy de Ege deyin. Saçma mı Aziz oldu. Sen Ege ama. sendi. <gülüyor> Kısırgaya da yalakalandı fark ettin mi? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. 30 Ekim sabahından onlara bir kez daha ne şuayla seslenelim. İyi diyoruz. Buyursunlar efendim. O. O açıyor dün sesini. Canlı müzik yapıyor musun? O tip o tip buyurun değil bari. Yani haberleri verir. Ay pardon ya ben de aldım çok güzel şarkı. Şarkının falan diye düşün. Ee, hangi filmi izlersen ne kadar e, e, kalori yakarsın, e, hepsi hesaplandı. Westminster Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Westminster film... rahat tabi, elektrikleri var. Her şeyi var. gibi değil ki, evet. elektriği yakıyor, ışığı. Basıyor düğmesine bütün araştırmasını yapıyor. 11 kadar araştırma yapmışlar. 11 buçuğa sonra... kadar dost diyor hem de ne kadar güzel. <gülüyor> Çıkıyor ondan sonra otobüsüne binip evine gidiyor. Hayret bir şey. Ee, korku filmi izlemek esas demiş o değil de yani tabii ki gençlik komedi romantik filmler güzel ama esas o değil. Korku filmi seyrederseniz acayip kalori yakarsınız baby demiş. 90 dakikalık bir korku filmi üzerinden ben en yapsam. son paranormal aktivite sırasında herhalde baya bir kalori yaktı. Korkunç sahneler, ben kendi kendime şeyden. Ben korku filmi seyretmeyi sevmiyorum. Madem evde herkes istiyor ben böyle korkunç sahnelerde kalkarım çay koyarım. çay koyarım bir şey yaparım falan diye hiç korkmadan izledim beni bir programa davet etmeyi düşündür müsünüz <gülüyor> Ona, hiç korkmadan perşem korkunç perşembe filmi günü, günü konuşacağız Fahim mesela şey var mı ben dün maraton mini seyrettim maraton ben bakayım o ne kadar yaktırıyormuş <gülüyor> Yok, maalesef. Ben ben söyleyeceğim. çünkü onda da böyle şey sahneler var yani 140. insanı rahatsız eden sahneler var yani 140, 140 kalori mi 140 kalori y -y -y. Y -y -y. pis kevit yemiştik onu götürür zaten Ortalama bir tane korku filmi de 113 kalori yakıyorsunuz. Bu da yarım saat koşarak yakılan kaloriyle neredeyse, neredeyse aynı. Ee, mesela Jaws filmini seyrettin. 161 kalori. Efendim Destere Hangisi filmini. Hangisi ama Jaws, Jaws, kaç tane Jaws var abi? Hepsi Jaws. aynı mı? Bakayım. Çünkü mesela en korkunçu... Bu şey ya, afişinde at şey olan, yukarıda yüzen kadınlar da aşağıda... Jaws yani. Jaws. Birinci Jaws. Birinci Jaws. 160 kalori. O zaman Afişin altına yazsınlar. E, tabii canım aslında nasıl böyle menüleri Sinema yazılacak içeri. diye söylüyorlardı. Evet yani, monosodyum glutamat içermemektedir filmimiz. Ve 120 kilokalori yaktırız. Yani, teşekkürler vallahi e, Mesela diyorsun? destere filmini seyrediyorsun. Ama hangi destereyi seyrediyorsun destere destere diye destere destere. Mesela destere 1. 150. E, 133 kalori. Destere 3, 147 kalori. Ya o daha destere fazla. Destere 2, 141 kalori. <gülüyor> İşte kalori hesabınıza bakın filminizi alırken üstüne yaşmaş yazıyor ya 12 yaş üstü. Dizi seyrederken? Dizi seyrederken o da maalesef demişler ya ona o kadar gelemedik demişler ya kusura bakmayın özür diliyoruz dedi. Allah'ta bizim belanız. Omletiz diyoruz hiç zayıflamıyoruz. Resmen obez olduk. Ya o değil mesela bazı şeyler o Game of Thrones. Mesela, onu da verirsin yani mesela Sparta Aquesu biz az mı kalori yaktık? Game of Thrones'ta o çocuğa sinirlenirken verirsin bence ya. O, o var ya. O sarı bebeğin adı neydi? Fahir o, Yani neyse burada şimdi az daha o duruyor sürü. mu sarı Az da? daha bak yemin ediyorum bir yeni. Jason var. mıydı? Neydi adı ya? Ne? Bırak o Koper filmini Oktay. Yani duruyor mu o çocuk o bebe hala? O bebe duruyor. Niye durmasın ya? Yazık değil mi o çocuğa şimdi? O bebeği tam... çok dövmek isteyen var vallahi evet ya. Evet işte tam gençliği zamanında adam en popüler olacağı zaman. Bir de onun yaşı tam o dizi seyredenlerin yaşına esas böyle hedef kitlesine de uyuyor. Hı -hı. Hedef kitlesine uyuyor olur Bütün mı? arkadaşları dizi izliyordur. Bütün yaşıtları ondan tiksinmiyor mu? Olur mu canım? canım? Ne yani yaşıtları ya? Küçük, küçük. Büyüklü küçük herkes tiksiniyor. O çocuk vallahi kazara gelecek olsa... Aslında Ankara'da ben sırf o çocuğu o bebeği dövecek 500-1 milyon kişi bulurum diye düşünüyorum Üstelik Facebook olmadan <gülüyor> Hesabını sana bırakıyoruz yani <gülüyor> öyle öyle Şeyde şey. vardı öyle sevimsiz çocuk Onu mesela şey yaptılar e, bu Vampir dizisi var ya True Blood'da Sevimsiz çocuk vardı yani çocuk vampir işte. 1500 yaşında mıdır nedir Ona bir kazığı çaktıklarında böyle mesle Oh falan diye Sok sok dibine kadar sok kazı. Ben, çaktılar mı kazı çocuğu? Çakarlar. Çakarlar. Çocuk vampir ama değil mi? Çocuk, çocuk vampir de. Geledi böyle bir hastalık şey var. Yani oh olsun abi falan de. diye şey. Sonuçta yapayım. bizim de vampir arkadaşlarımız var. Sevgi dinleyiciler. O yüzden böyle konuştuğumuza bakmayın. Game of Thrones devam ediyor mu? Game of Thrones devam edeceği benzer. <gülüyor> Biter mi ya Game of Thrones? Yani hepsiniz. Ama bazı dizilerde de hiç öyle harcamıyorsun. Yani o da. Ee, işte Amerikan'ın en büyük sorunlarından bir tanesi. Akasya durağında mesela. Mesela. O et katıyor ya. Etine et katıyor. Vallahi billahi ya. Afiyet olsun. Top top et olsun diye bitiyor zaten. Adam pisliğin, pisliğin teki çıktı Rıza Baba. Ne o? Şeyde edilen ne? <gülüyor> Arka, <sokaklar>. Arka sokak. <gülüyor> Turgay Aktaş'ı tanımıyor musunuz? Tanımıyoruz. Beş soru da Turgay Aktaş. Turgay Aktaş, Turgay Aktaş, Turgay Aktaş. Sadece söyledin. Söylesem bir enteresan? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkese bir söyleme şey bırakalım. Herkese bir tekrar. Aktaş yani. aktaş aktaş Turgay Aktaş 5 yıldır e, insanlara küstüğü için Kayseri'de yaşıyor kendisi. 5 yıldır düzenli olarak insanlara küsüyor mu? Hayır işte. insanlara küstüğü için. 5 yıl önce küsmüş. E, oyuk içinde yaşıyor. Oyuk içinde mi? Borç <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içinde yaşıyor. Ne Turgay'ım devam et. <gülüyor> Başına ola gelen olaylardan dolayı insanlara kızgın olduğunu ve küstüğünü söyleyen e, Turgay Bey. Yaşadığım köyde sürekli bana kötü davranıyorlardı. Bir keresinde bana çok beni çok sinirlendiler. O yüzden e, dağa çıktım demiş. Kayseri'deki bir dağda oyuk içinde yaşıyor. 5 yıldır. Mutlu muymuş hayatında? Valla çok mutluyum demiş. Ama o mutluysa biz de mutluyuz ya. Bak, Her zaten... şey Turgay'ımın mutluluğu için. Aynen tamam Turgay. Ama demiş bana demiş birilerinin de yardım etmesini istiyorum <gülüyor> demiş. Çok zor demiş yani. Oyuk içinde oyuk oyuk nereye kadar demiş. Her işimi kendim görüyorum demiş. Ara sıra demiş köye iniyorum demiş. İhtiyaçlarımı gidermek için demiş. Onda kendi sıkıntıları var tabi ya. <gülüyor> Kötülükleri. Yalnız bu tabi bu kadar. <gülüyor> Şimdi bu. Yani... Aa, Turgay beye söylenmesi gereken şey. Şu, ben mi söyleyeyim ya? Ben mi dedim lan dağda yaşıyor <gülüyor> diye. Ya. Hem dağda yaşıyor hem de çok zor dağda e, Şehir yaptık gel. insanlar var orada. E, yani... Abi onu söylemiştir zaten herhalde köyde de. Köyden birileri o senin dediğini kesin söylemiştir Turgay Bey. E. Turgay Bey kaç yani, yaşlarında? Ne da? çıkıyorsun lan gel burada yaşa işte. Ne diye. diyor için? Turgay ha, Bey? 30-35-40-45 o aralar Faiz. O uyuma elektrik bağlayın, su bağlayın, doğal gaz bağlayın. Gidecek diyor. yerim yok demiş. Oyukta yatarken ve dururken demiş zorlanıyorum ha, demiş. O zaman oyukta, oyuk hastası değil. yok canım. Değil bir şey yani zaten dağda yaşamın hastası olduğu için değil. Dağda ha, tek başına yaşam. Hayırdır. İnsanlardan sıkıldığım Onu ben için Onu sevecek insanlarla bir arada yaşaması lazım. Aynen öyle. Öyle söylemiş zaten. Beni demiş sevecek insan arıyorum demiş. Peki olayda Turgay Bey suçlu olgu işte nişe düşünen... Kesin o gıcıktır <gülüyor> ya. Kesin bir pisliği var Turgay Bey. Biraz da köylüleri dinlesek kim bilir nelerdi böyle. Robinson Crusoe'ya benziyorum ben değil mi demiş. <gülüyor> aynı demiş ya aynı aynı. Vallahi aynısı. <gülüyor> Robinson Crusoe'nın yanında biri var mıydı ya? Cuma. Cuma'yı vardı. Cuma'yı vardı mi? Cuma'yı vardı tabii tamam, ya. Çok Cuma'dan Uşuk çok bay, özür diye geziyordu Ben ya. çünkü hep bugüne kadar kafamda Cuma'nın yanında Robinson Crusoe var diye netleştirdiğim için. Şimdi Robinson Crusoe'dan başlayınca bir demedim, bilemedim onu. İşte bak Oktay Demirci mazlumun yanında gene bakış açısını oraya dönderdi. Hayatını, o demiş benim hayatım onun hayatını andırıyor değil mi demiş. He lan değil Tekrar demiş. cevap gelmeyince Gözetici... tekrardan... Gözetici... Ulan dur Sohbetinde hiç çekinmiyor <gülüyor> lan demişler ya. <gülüyor> Gözeticiler de tiksilmiş, <gülüyor> onu da en son bağırıyormuş. Deme. Aynı deme onu da yazın. Ondan sonra Oya'ya davet etmiş gazetecileri, Buyurun demiş Oyu'yu demiş çay ikram demişse ama demiş Oya'da sığmayız ki demiş. Kendi kendine dönüp tekrar. Öyle bir kısa bir röportaj gerçekleştirmiş. Bayağı kısa olmuş ya. <gülüyor> ben Son... benim verdiğim röportajlardan bile kötü röportaj veren adam ya Turgay Aktaş yani. <gülüyor> Ağaç kovumunda yaşayan adam. Kaçları Ekiş falan dememiş mi orada? <gülüyor> Ay Allah neyse. Ozan zaman sevgili dinleyiciler... Güzel e ne zaman ne zaman? Sen, güzel bir kullanım. şarkıyla mı? Sonra da çok güzel bir şarkıyla da yeni saate başlayalım. E, sonra ama sonra en güzel. güzel. En güzel, en güzel, en güzel. İngilizce şarkılar çalmaya devam ediyor Sevgili dinleyiciler, arada da eşsiz birini sohbetlerimizle karşınıza çıkıyoruz. Hoppa diyerekten. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Diyerekten, yandınız. diyerekten diyen dilini severim seni buyurun efendim ne buyurun efendim ne Aldan, seviyorsan bazı buyurun. duyurularımız var onları verelim mi duyurular lütfen duyurular Sinir, sonra yine gerilim olacaksın <gülüyor> sinirleneceksin <gülüyor> bir saniye müsaade eder misiniz beyefendi <gülüyor> beyefendi <gülüyor> teşekkür ederim orada uğraşıyor şimdi gene bozdu bilgisayarı orasına basıyor burasına basıyor 3 Kasım Ay, kurcalıyorsunuz bilgisayar ondan sonra bozuluyor. Evet şimdi bak. Abi oynanmaz öyle çok şeyler. Vırt zırt, vırt vırt vırt elektronik eşyalar yani. oynanmaz. 3 Kasım hangi güne geliyor? 3 Kasım olursa bir dakika <gülüyor> bir dakika dur ee, cumartesi olsun ya. Benim ben güzel hesaplarıma göre cumartesi. Ne yapıyorsunuz cumartesi günü? Cumartesi günü benim bir planım yok. Yengem gillere gidiyoruz. Hadi ya. Hı hı ne oldu niye? Abi 3 Kasım cumartesi o zaman e, yengen gilleri alıp... Ee, Toys Night'a gitsenize If Performance Old'a. Yengem zaten If hastası. Aa, o zaman tamam hastası olur bunun ya Toys Night. Toys Night'da ne yapıyoruz? Night, oyuncakları inan gelerek gelmek suretiyle. 3 Kasım saat 21'de gidip ayrıntılı olarak yaşayabilirsin Fahir. Bana uzun uzun Anlattırma anlattırıp diyorsunuz. heyecanını kaçırma. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Yıldız Rotarak Kulübü'nün bir organizasyonu bu. Evet. Ondan sonra. Neyimizi alıyoruz e, e, elimize? İçindeki o... çocukla beraber gitmen yeterli. Ha o şekil diyorsun tamam. İçimdeki pis heriflere gidersem daha şey olur diye düşünüyorum o. ama neyse. Ve, Ve tabii ki. Ya içinizdeki çocukla ya yengenizle diyor zaten. Evet ben, ben iki, iki, iki şekilde söylemiş. Ee, öyle demiş. Misafirlerimize önce gelin bir gece yeniden çocuk olalım çağrısında bulunuyoruz. Yengeyle ilgili bir şey yok Yerge. Yok mu? Yok ama. Yani herhalde demeye getirmişler. Ya mesela ha. yengesiyle izin vermiş. Anne. İçimizdeki çocukla geliyoruz yani. Tabii içindeki çocukla geliyorsun ki en sonunda gecenin sonunda bu gecenin geliri de e, bir şekilde oyuncak kumbarasına ve Mürsel Ulu Sağlık Ocağı'nın ihtiyaçlarına harcanacak. Öyle de güzel bir organizasyon. 3 Kasım Cumartesi akşamı IF Performans oldu sevgili dinleyiciler. Aman kimseciklere söz vermeyin. Diyoruz <gülüyor> ve diyoruz gündeme bakmaya devam ediyoruz evet, diyoruz. Evet şimdi ilk yemek... İlk yemek mi? İlk yemek. Evet çok önemli. İlk yemek. İlk yemekleri ben son yemeği biliyorum için. da o, ilk yemeği e, <gülüyor> hakim olduğu konu son yemek. Ben son diye biliyordum onu. E, o son yemek tablosu değil mi? Ohtan evet. adı ne? Yani son yemekti bak. İşte, onun öyle, Son yemek. <gülüyor> 12. 12. <gülüyor> söyledik birkaç size. Valla şimdi bir Vatikan radyosu olsaydık çok güzel görecektim ben seni. Ondan sonra. Neyecan <gülüyor> bütün hayatları orada en son yemekte ne yediler ne hesap ödediler. Orada Yo Vatikan'da oğlum. birim var. Öyle mi? Kaç gelmiş hesap ne gelmiş falan diye. Önce bir itiraz çıkıyor. etmişler zaten fazladan bir ya. Şu dası oradan. Ha ben bir gideyim bir kasayla konuşayım diye. Bir kaybolun ne oldu falan filan. O hesap öderdi. ...zaten herkes şey diye bırakmış... ...en son kime kaldıysa hesap... ...işte ben bir şey içtim... ...iki şangriye içtim... Hop, o, ...o orada parasını bırakıyor... ...o bilmem nesini bırakıyor... ...en son... ...valla bayağı kalan adam... ...iki üç kişi bayağı kallavi bir hesap ödemişler... çok çok ayıp bir şey ya... ...o kalan kişiye de çok fazla hesap ödetmek... Yani, ...yani lütfen yani... ...öyle hep beraber gidildiğinde işte öyle yapmayın... ...yani ben de buradan şeylere seslenmek istiyorum... Neyleri? ...herkes ben şunu yaptım bunu yedim... ...illaki birileri... ...birazcık şey yapmış oluyor... Ee, biraz daha fazla bırakın. Biraz daha fazla ödüyor değil mi? En da fazla kalan. bırakın ya. ya yani Çünkü biz bunları gözlemlerimize dayanarak Gözlemlerimiz sonra kalan yani. 3-5 kişinin hep yüzü büyülüyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hesabı götürünce böyle buruş buruş oluveriyorlar. Fakat hemen. nasıl olur lafını <gülüyor> fakat <gülüyor> <gülüyor> Hayır sanki şey gibi oluyor sonra. Ya, sanki, yani, biz... sanki dükkan böyle son 2-3 kişiye şey yapıyor. Ha, yani, ha evet. Biz bunu yemiş mi? Peyniri yemişler var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yemiş yani. Ya bizim mesleğin yani bu yeni mesleğimizin aslında işin diyelim meslek değil de en kötü tarafı. Estafteti. Lokmasını sayıyor durumuna düşüyorsun yani. Evet. Çünkü ben bir yere yazman olamaz. lazım Bunlar abi. yok muydun? Böyle yedin ne sonu? Bak var ya bilgisayar neye çevirdi var ya. Hayır no, ben no acaba diyoruz. demin çok bağırdım adama da küsüp gitti mi daha mı çıktılar acaba şey. Yani Kayseri'deki Turgay Bey gibi. Hiç kimse konuşmuyor. Neymiş ilk yemek falan? İlk yemek Kanada'da yapılan bir araştırma. Kadınların, erkeklerin birbiriyle ilk buluşmada ee, neler yapması gerektiğini ilk yemekte neler olur neler biter falan filan onları şey yapmışlar. Ne demiş ağzınızı şapırdatlar Valla yok. İlk buluşmada elini cebine atmayan adam adam değildir demiş kadınlar. pek e, şansı yok derken yani hiç şansı yok anlamına geliyor. E, 18-40 yaş arasında kadınların %59'u e, ilk hareketi yapmaya çekiniyorlar. <gülüyor> i̇lk hareket dediğin ne sipariş mi ilk sipariş mi? Yani ilk sipariş. Çorba söyleyelim. Erkekten, <gülüyor> erkekten bekliyor. Erkekten i̇şte bekliyor. Zaten <gülüyor> <tabii>. çorba. <Birer gülüyor> ezo gelin içer miyiz? Yarım, <gülüyor> yarım şerden şöyle güzel ezogelinlerimiz. <gülüyor> Az çirkin. çorba. Çorba ne var? O soruyu ben <gülüyor> ya bir düşün Siz ama. Siz bizim çorba meselesini hatırlıyor musunuz? Hayır, bir kadınla düşün buluştum. Ben bir kadın değil de çorba deyince aklıma iki tane adam geliyor sadece. Ne bir Ege Kayacan, bir Oktay demirci Ne çorbası ya? Dükkan açılmadan önce bir çorba meselemiz vardı bizim iki buçuk evet. saat konuştuğumuz. Ege Kayacan'ın soğan çorbası, Oktay Demirçin'in havuç çorbası. Havuç Benim mu? De çorba ne lan? üzerine konuşmalarımızın. En son ben havuç zaten soğan havuç değil, tarhana çorbasına fittim. Abi çok güzel olmaz mıydı? Bak tam mevsiminde açtın falan. Valla sıcak sıcak şimdi. Valla yani şöyle bir sıcacık çorba olsa çok güzel içilmez mi? Dur, ya? dur birkaç hafta Sen daha, daha bekleyin. Sen niye böyle şey yapıyorsun çorbaya karşı? Soğuk ver başlayınca var ya. millet Soğuk orada. Kaşık kaşık tarhanı böyle. Anamın tarhanası gibi. Büyük <gülüyor> bir şey. o. nam saydı. Ne diyor bu ya? Bu kim abi? Bunu alın bunu evinden aldırın, bunu. Adamın yüz ifadesini. <gülüyor> Gözün döndü sevgilimize. Bu anlar belerdi. Hani şu hesap kalan son üç kişi var ya. onları <gülüyor> yüzünde bu anı olmuyordu ya. Gördüm ben. O anı gördüm ya. <gülüyor> çok tatlı oldu nege. E ne yani oldu şey yani? De şimdi kadın erkek buluştular. Adam evet. kadından çok hoşlanıyor. Çok zevk çok havalı falan bir arkadaşlarını anlatıyor. Sonra ilk buluşmaya gidiyorlar. Kadınlar <gülüyor> ilk tüdyo. Görme ne var? <gülüyor> <gülüyor> ezogelin var mı? Ben ezogelin yapmıştım. Hakikde çorba çok karakter belli eder. Evet, şeylerden bir tanesi. Evet, ya gittiğin abi. yerde tabii 50 çeşit çorba olursa evvallah teşkil. Tarafını evet. belli edeceksin Fahir. Yani sen mesela çorba, çorba ne fa? Öyle değil. Tarafın koyacaksın ben ortaya. Ben çorba sevmiyorum Oktay. Sevmeyebilirim. Çorba sevmem hakkımı kullanıyorum ya. Nasıl kullanıyorsun efendim? Nereden? Yani öyle şey yok. Abi, mecbur çorbayla başla. Babama el vermişler öyle. O As, da bana verdi. Gerekirse az, az çorbayla başla. Hmm. Şimdi kadınların %56'sı evli olmaktan veya ciddi bir ilişki yaşamaktan zaten korktuklarını söylüyorlar. E bunu biliyorsun. Sesin <gülüyor> artık. Önce bir çorbamızı içelim öyle. Bunu biliyoruz. Eee güldüren erkekler kazanıyor. Kadınların %82'si güldüren erkeği %57 ise güzel, <gülüyor> güzel <gülüyor> gülümseyin. Ezogeli'ni içerken. Nam nam say. Bak nasıl güldük valla. Ee, araştırma beyaz atlı prens inancını sürdüğünü ortaya koydu. Kadınların %84'ü hayallerindeki erkeğin bir yerde onları beklediğini ve bir gün karşını, karşısına çıkacağını inanıyorum. Vürge geçen gün bir yazı okumuş. Yeni dönemin aranan erkeğinin bütün özelliklerine sahipsin diye bir şey söyledi bana. Biraz anlatır mısın? İşte böyle artık kaslı maslı adam değil böyle ince olacak bilmem ne falan zaten uzun olacak gibi şeyler var. Ben bir sevindim de sonra bir noktadan söyledi. Ya binlerce yıllık Adonis kavramı da iki tane köşe yazısıyla değişmez herhalde hiç havaya girmeyelim. Yani o kızlara iki tane Adonis göster bak bakalım. Tamam sen çok insin şu aralar ama biz beyefendiye gidelim diye giderler herhalde değil mi? O yani, dur herhalde. Bana Adonis'li tanıdığın birkaç tane adam söyle. Adonis'li dediğin? <gülüyor> Adonis'le mi? Çorum'un Adonis. Zafer abi var. O ondan da Adonis'li. Onun babası Adonis'li. Yani klasik adam işte böyle kaslı maslı iri adam. Kaslı Her maslı da, kaslı adam da herkesin Adonis'i olacak diye bir kaydı. Böyle... Sen Adonis neresi biliyor musun? Göster Adonis'ini. Adonis şey Mersin'den sapıyorsun. Öylesi değil mi? <gülüyor> Adonis tişörtün üstünden görünüyor mu? Adonis tişörtün üstüne Düşük bir yerliyse gözükür. Görükür hatta. Düşük belli. Tişört mü? Tişört diye ben not <gülüyor> <ben buradan. gülüyor> Tişört mü düşük be? E, Hayır, göbeği yani. açık mı? Veya ya gömlek yok. bağlamış. Ya kış kış giyiminde Adonis görürkür mü? Bak bu kadar net. Olur mu canım? Şu bak şimdi göstermek gibi onun ha, yol haritası evet yol haritası <gülüyor> Adonis'e gider yani. Adonis e diye Adonis'e gider diye oku diye düşünsen <gülüyor> o da Adonis ya Ama en çirkin tam... ya ne? en çirkin nasıl? mi nasıl vallahi onu onun gören zaten tamamını iki bunu tane gören bunu söylüyorum. da gördü diye geçiyor o şey gibi oluyor ya sanki üst bedeni alt iki tane mini mekanikler var diye eskiden evet onun onun üstüne böyle monte etmişsin gibi sanki oradan Ayırsan adamı lak diye öyle Adonis'lerden alıp diye kendini bırakacak gibi hissediyorsun. Yani şimdi bir iki tane artist <gülüyor> popüler oluyor. Ondan sonra onun tipi çok popülermiş gibi artık aranan erkek bu diyorlar da alakası yok değil mi? Yani, alakası, yok yok alakası yok be belli. Alakası yok çocuğum. Kimse de havalara girmesin. Bak şimdi bak oradan sevgi dinleyiciler evet, şu anda eski teknolojiye dönüş. Ege Kayacan'dan birisiydi. Bu arada... Bu arada Yeni teknolojikten anlayan birini çağırıyor. <gülüyor> bu arada Damla Hanım şöyle demiş. İlk buluşma çatal bıçaklı olmalı demiş. Çatallı bıçaklı falan. İkinci mı? buluşma döner dürüm olabilir. Ama ilk buluşmada bir... ...pepper Gül steak şart. Paper steak mi? <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> demiş. Aç mıymış hanımefendi? Açım ben. <gülüyor> <gülüyor> bir paper steak istiyorum. <gülüyor> paper steak bu <gülüyor> onda da steak ben. Damla Hanım'ın <gülüyor> e buluşma şeyi böyle. Valla tabii yapayım? bir paper steak'e giden paraya acımayacaksın. Arkadaş burada işte Damla Hanım'ın e, vesilesiyle e, adamlara seslenelim yani. Güzel sağlam bir 200 olacak. Damla Hanım et diyor. <gülüyor> Neyse kadınların %56'sı büyük sürprizler yerine sevgilisinin küçük detaylara önem vermesini istiyor. Bana bir küçük detay örneği verebilir misin? Küçük benim? detay mesela çorbayı az istemek. Mesela. Hayır, yani. <gülüyor> çorbayı 300 gibi tek porsiyon değil veya şu az lafı, istemek. Şu lafı duyan kız etkilenir yani. Ben bir tane kelle paça alayım ama anadan olsun. Anadan derken? Yani sarımsaksız. Hı hı. Mesela ince bir ayrıntı. Tabii. Veya mesela bol yağlı olsun. Mesela yine ince bir ayrıntı. Sonucu yani çok ayrıntı gibi görünmüyor ama mesela yani şeydir... O tip yani fahir. Kadınların %54 erkeklerin onlar için kapıyı açmaları gerektiğine inanıyor. Ne zaman ama? Girerken mi çıkarken mi? Saçma sapan araştırma verme Fahir yayınımızda. Niye be ben niye saçma Mekana sapan Mekana girerken farklı, çıkarken farklı. Taksiye binerken farklı, farklı inerken binerken farklı. farklı. Yok şimdi arabaya falan binerken onda sıkıntı yok. Orada kapı nasıl açılacağını biliyorum da. Hı -hı. Ben normal... Binalarda kapı nasıl açılır bilmiyorum. Yani Binalarda. böyle açıp hemen çekilecek misin? Hayır. Abi girerken mi sen giriyordun önce? Ya şimdi bunda Mekana şey var ya. girerken önce erkek giriyor. Sonra ama çıkarken önce kadın yok, çıkıyor gibi bir şey Yok bak şimdi merdivenlerden mesela iniyorsak sen önde gideceksin. Merdivenlerden çıkıyorsak Ben merdivensiz değilim. bir ortam düşünüyorum falan. Merdivensiz değil mi? Of Düz ayak, ayak. Çok önemli yani Düz ayak Bir basamak Onun mantığı vardı. da vardı Ne düşerse senin üstüne düşsün, düşsün e İki durumda da düşerse Düşse Senin düşsün. üstüne düşsün Ama yani orada Adam niye merdiven O açılık gibi bir şey de oluyor evet, ama bence canım. Yani düşerse, çıkarken Düşerse ilk buluşmada <gülüyor> İlk buluşmada düşerse Benim üzüme düşsün Yani o pis bir şey olabilir mi Zaten ilk buluşmada Düşerse tutmayacaksın, seninse zaten döner gelir Döner Yoksa zaten yuvarlanır gider. <gülüyor> Yoksa helalmiş. Evet, helal <gülüyor> helal buluşma kavramını <gülüyor> Cuma günü iş, işine diyeceğiz. Şu helal kavramını konuşamadık ya, hep kafa karışıyor. Valla bu ya. Cuma bir konuşalım ya şu helal buluşma A'dan Z'ye helal kavramını tekrar şey yapalım Doğru. Yani, masaya yatırıyoruz. Neyse. E yani yedi. onu tam bağlayamadık Hayır, kapıyı nasıl açacağız? Mesela şimdi bizim apartmanın kapısı çok sert. Abi. Ondan ben onu açıyorum. Evet. Başkasına hani bürgeye yapıyorum onda şey yok da. Ee, Başka kadınlara da mı o kapıyı açıyorsun? Başkasına açıyorum. Bir de benim boy uzun olduğundan şey yapıyorum. Koltuk altından. Kolumun altından geçin. Koklayarak geçin. <gülüyor> Hanımefendi gibi. Ya. Hayır abi orada şey. Orada... Karşıdan mı geliyor başkası mesela? Yanında ya. Sen içeri giriyorsun. Karşılam. Selektör yapıp sağdan geliyor. Hayır. Beraber şimdi apartmanın kapısına yaklaşacağız. Abi tamam. O zaman şöyle yapacaksın. Sen gireceksin. Gireceğim Kadın değil önceden. mi? Kadın değil mi? diğer Girip yol. içeriden kapıyı Girip tutacağım. Içeriden, bürge de olsa, başkası da olsa. Gireceğim hatta hapil açmayacağım. O öyle uğraşacak. Dışarıda debeleniyor olacak. <gülüyor> Ondan Not sonra arkadan teşekkür edip geçti. Arkadan bir kelime takacaksın. <gülüyor> Anatomik olarak yok, zor yok. çünkü. Çelme, hem rakma. önce girmeden hem kapıyı açık tutmak zor. Hayır. Şöyle böyle. de yapabilirsiniz. Ege'ciğim kovuda mı yaşıyorsunuz? Ne kadar şey hangar gibi apartman kapısını şeye döndürdün. Sen de sanki Dalyan gibi adam. Hayır. Orayı açtım kapıyı tabii. tabii. Ama, beni de oradan koltuk altına. Ama, ama var böyle. öyle bir şeydi, var öyle bir şey fare öyle şey yapma. Genç açışı diye bir şey var biliyor musun sen onun ne olduğunu? Genç açışı, genç bakış diye bir şey vardı da genç açışı. <gülüyor> Cevabın belki seni şaşırtacak ama bilmiyorum. <gülüyor> Aa nasıl bilmezsin? Çok şaşırdım. Şöyle yapıyorsun bak, genç açışında mesela çekçekli kapı varsa eğer, çekçekli kapı. Kapılarımız çekçekli değil mi? Hepimizin. Tamam. Kapattımlar hepimizin. hepimizin herhalde sene olmuş 2012 çekçeksiz çek kapı. <gülüyor> kapı mı kaldı? Yani lütfen ya çekçekli kapıyı mesela sen giriyorsun mesela öyle koltuk altından falan geçmesin diye diyorsan ittiriyorsun tamam mı? Tamam. Tam kadın, kadının kadın geçeceği zaman ittiriyorsun. Orada bir olmak Orada ki, kadın, orada kadın, kadın, güzel ayrıca, var. Kadın şey kapıyı arkaya doğru ittiriyorsun, açılsın diye. Yani tutma, tutmayacaksın kapıyı ya, Anladın tamam. mı? Ondan sonra hanımefendi geçiyor orada, ondan sonra kapı zaten salar kendine <gülüyor> bırakır kendini sana doğru. O tabii genç açışı. ya yani, ilerleyen yaşlar için tavsiye edilen bir şey değil. Anladım. Çok, çok zekatlıklar çıkıyor sonra. Neyse işte ya giden parayı acımayacaksınız. Adamlar adam olun ilk hesabı ödeyin demeye getiriyorlar. Yani en nihayetinde yapacak çok şey yok yani. O zaman ilk seferinde ucuz yere götüreceğiz. 200... Ama oradan damla alındı diyor ki steak pepper Steak olmasın. Pepper Steak sen ucuz yerde nerede? En ucuz yerde pepper Steak bugün 40 lira. Merdiven yani. çıkarken erkek önden çıkar diye bir... E önden iki tane de az çorba içtin. Merdivende bak önden... Erkek önden erkek demiş şorba. bir hanımefendi öyle demiş vallahi. Merdiven Arkadan de bacaklara önden... bakmasın diye mi? Ya hayır canım inerken ayrı binerken ayrı aman çıkarken ayrı bir merdivenle binelim de e, inerken neydi Fahir? Sen inerken şey önde Fahir'in dediği daha mantıklı çıkarken de oradan ama pis herif arkadan çıkıyor kim bilir kadının nerelerine oralarına buralarına adam bakıyor adam pisse zaten önden çıksa da pis pisdir ya adam pisse ya. zaten döner hani, gelir adam yani pis <gülüyor> Pis adam lütfen merdivenden tek başına çıkın. Sen de o pis herifle niye çıkıyorsun canım yani? Hakikaten he. Allah Allah. Arkamda orama burama <gülüyor> bakacak diye düşünüyorsan. Onun tedirginliğiyle. Dolaşma adam. O zaman kadınlar da merdivenden yukarı çıkarken bellerine hırka bağlasınlar. <gülüyor> o da çok belli olur Fahir. Yani normalde mesela şöyle bir şey yok. Tam merdivenin başında bir saniye. Yok hırka şey hırka dersen ama. ay merdiven çıkacağız ya şimdiden yandım. Ah bu hırkayı ben Yok Yandımını... çok gerek yok. E, o peki. pis herif yandı mı nasıl anlar biliyor musun sen? Atı yanıyor yanıyor yanıyor. Ne benzetmeler yapar üstelik. Pis ya herif. Ter bastı desin ter bastı. <gülüyor> o da pis herif. O da yanlış. <gülüyor> çökme yapar. Tatlı bir çökme olur. Başka ne demişler? Kanada Büyükelçiliği. Kanada Büyükelçiliği'nin bizler için hazırladığı bu araştırmaya sonsuz teşekkürlerimizi arz ederim. Evet, Kanada yalakası Fahir Ünç. O isterseniz güzel bir şarkıyla devam edelim. Ne, ne oldu? Ha? Ne, ne, ne çalıyorsun? Hiçbir şey çalamıyorum. Ne çaldın da bilmiyorsun sen. Ya çal şuradan bir şey. Adonis'lüm Adonis'lü bir şey. Sen bir soruma cevap vermedin Fahir. Ne diyeceğim? Kışlı kıyafette Adonis kası görünür mü? Görükmez. Görükmez canım. Ya, yani Kışlık kıyafette hangi kasın gözüküyordu Adonis'i göstereceksin? Adonis, Adonis için benim anladığım Mesela, kadarıyla baya için... bir sıyırmak lazım. Sıyır. Adonis'e gider işaretini göstermek için. Ya zaten çoğu adamda Adonis'e gider işareti yok. Ya varsa zaten sıyırıyorsun. Yoksa Ters yönde şey varsa. Saçma sapan bir sıyır oluyor? <gülüyor> yani sen de sıyırdığın da kalmış yani donu düşmüş durumuna düşmüş. Yani neredeyse. Bu türlü e zaten donu iter. Gerçek adonis <gülüyor> varsa dondurmaz. <gülüyor> durmaz. bırakırken insan alar. Zaten Olur Adonis mı? için çok zayıflaman lazım. Yani zayıflaman lazım vücudunda hiç neredeyse yağ oranını ben burada tekli rakamlara düşürmen lazım. Hadi ya. Yoksa çıkmaz yani varsa da gösteremez yani öyle Adonis. Sıyr sıyr nereye kadar yani? Olmaz olsun Benim bir iki adonis. arkadaşım vardı adonisli. Getirsenin bir gün bir görelim. Bir görelim Adonis. onları bir bakarak olalım. Bir Adonis ile fotoğraf çektirmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Adonis. Şöyle kafalarımız onun Adonis'ine yanına yaslarız. Çok ne, güzel ne, şarkı şarkı ne çok güzel şarkı ne bu? Answer'dan Demonize. Haklısı yani olsun. yılan göz vermemiş. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabah Radyo, Radyo tübersi, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar esprilere gelesin. Vallahi Riyanlı'nın öncelikle ağzına sağlık. Ağzını öpeyim hakikaten. Oktayı bir sindirdiğime göre kaldığımız Yok, çok, yerden çok de... Çok tiksindim ya. Riana ne olunca işin içinde diyoruz. Riana ne olunca gerisi Riyanla... tereddütler yani fayır. Bilim adamları. Ben ne yapayım peki sevgi dinleyiciler. <gülüyor> ben ne yapayım. Ben ne yapayım. <gülüyor> Bilim adamları 2036 için alarma vermeye başladı. Hadi bakalım. 2023 vardı. 2007... 2036 nerede? Onlar, çıktı onlar abi? Hep hedef. Onlar sevgi dinleyicilerim abi. Bu bir göktaşının dünyaya çarpma olasılığı var. Hani 2012'de bitiliyorduk. Abi o bilim adamları değil. Onlar Pekle, başka. Ona az kaldı. Bir dakika zaten kaç? Son ben herhalde şey yapacağım. Aralım son bir istekler bir, sorulacak. Bir son Sonra istekler. <gülüyor> <diye biliyorum. gülüyor> 21. Bugün kaç? 30'da buradan saçsan son son 2 aya girdik yani. 2 ay bir, bir az daha az kaldı okuyayım. Son 2 aylar diye geçer. <gülüyor> Onu ne günü konuşuruz bilmiyorum. Onu, artık Onu bence konuşabilirsek ne mutlu bize. <gülüyor> Göktaş'ın yön değiştirmesi için devasa bir e, paintball topu kullanacakmış. Armageddon'daki gibi mi? Bilim insanları. Armageddon'da bilekiz. Üzerine Yine çıkıp gidip, şey yapıyorlardı. Aradan delip ikiye yarıp dünyanın sağından ve sonundan geçirme tekniği. Yalamaçlı yaptırıyorlardı. Doğru. Yala, yalıyordu değil mi orada? Abi yalıyordu ya. Göktaş'ı yalama yalamadı. vardı. Yalama vardı. Ee, i̇lk paintball bulutu Asteroid'in ön cephesini kopyalayacak. Ben <gülüyor> en... Affleck o film. galiba öyle bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> yok ya şey Venus Williams diye isim geldi. E doğru en sonunda Ben Affleck'in yaladığını ben de hatırlıyorum. Öbür abi. Öbür adamın adı mı? neydi ya? Bruce Willis. Bruce Willis ya. Bruce Venus Willis. Williams nire? Bruce, Bruce Willis, Willis nire? Bruce Willis kavruyordu galiba sonunda. Orada şey kadın kimdi? <gülüyor> kadın mı? Yalayan Liv kadın. Taylor? Liv Tyler <gülüyor> mıydı? Liv, Tyler. <gülüyor> Liv Tyler. Da... Tyler mı Taylor mı hocam? Babasına Hiç göre Tyler. Tyler. <gül> babası Tyler der. E, i̇lla yalamalı mı olsun yoksa biraz bilim insanları bilim olsun çarlamalı. ya yalamasız olsun. Şimdi bir eee Astroide önce bizi yalayacak mıymış? Yok, direkt diye mi geliyor? Direkt laps diye çarpacak 2036'da. Lap diye dünya kendini çarp diye bırakacak. Onun için işte neler yapılabilir? 2036'ya kadar yaptık yaptık demiş. 2036'da ee, biz kaç yaşımızda oluyoruz? Bir bakayım şöyle. 24 sene. Oho ben gelmişim 60, neredeyse 65'ime. 65. Çatmaz o diye de ulaşırız. Biz. Ya da yaşasaydı 60 diye konuşulacak. Evet, yani bakacağız artık. Dur, 90 günimiz var, şunu halledelim. Ee, i̇kinci parti ise e, ikinci parti bir e, paintball topu gö gönderecek, asteroidin diğer cephesinin üzerine örtücek. Yani ee, renkli deneniz... asteroid çarpsın diye mi uğraşıyoruz? Biz? Maalesef dünyanın sonu geldi böyle taş olmasın da renkli, renkli falan. Renkli böyle yeşiller, <gülüyor> maviler, Benim yok. de içimden yeşil gelmişti. Böyle yeşil Mesela, yeşil gelsin çarpışsın. Ya bugün yalamaçlı olan ikinci konuya girdik. İlkinde nasıl bağlamıştık? Yalamaçlı yalayacak yalayacak ondan sonra okyanus da sönecek. sönecek. Evet. Bu da öyle işte şey. Yalamadan önce e, söndürmeye çalışıyorlar. Aynı mantık yani. Ne yanarak mı yani yan geliyor? Ya, bu koca taş değil mi? Taş da yani... Yapma, geliyor yapma ya, yapma yok, yok, Yal yalama, sıcak geliyor ya. Sıcak geliyor. O şeye etkisi yapmasın. Sıpa taşlarla şey yapılıyor zeytinyağı ya. Zeytinyağı göndersinler böyle çarpsın vışt diye gitsin. Kaydırmaçlı diyor bak. <gülüyor> Yalamaçtan kaydırmaça geçtik sevgili dinleyiciler. <gülüyor> fark, fark Hem zeytinyağı ben? da sıhhi de bir ya. onu güzel evet, sızmasını. Işte. Değil mi? Saçını da besler herkesin. Valla bu proje e, Astroloid'u kaldır 2012 adlı yarışmaya e, katılan... E ee, Volk Park adlı öğrencinin e, şeyi projesi. Sen çok benimsedin de ben anlamadım şimdi. Bir gök taşı dünyaya çarpacak. O da diyor ki biz bunu boyayalım. Bir bir kere bir gök taşı falan demeyelim. Onun bir isim var. Apophis. Apophis. Adonis'ten tamam. Apophis'e geçiş. Apophis gök taşına uluslararası uzay istasyonunda devasa paintball topları atacak. Nesini benimsemedin? Sen bu şeyin? tamam devasa gök taşını rengarenk boyadık. <gülüyor> Sonuç İyi boyadığımızla Gerçekten, mı kaldık? Sen illa boya, boya an... diye düşünme ya. Söndürmek için yapılıyor. Yani yanan bir şeyi söndürmekten bahsetmiyorum. Daha yanmaz ki o Etkisini havada. Etkisinin sönmesinden bahsediyorum. Niye sönsün ya? Oktay niye Abi, boyattın bize taşları onu diyoruz ya. Ben aynı Bak, Dosyları girince yanacak zaten. Havada nasıl yansın? Yana yana mı geliyor? Abi şöyle düşün. Bana yana Şimdi... <gülüyor> dolaşıyorum yapayalnız. O haldeye kuyurup yıldızını çarptı. Değişen konu hızına yeticilenmedi. Yani yine boyanacak. Önce boyanacak. Tamam Oktay boyayalım. Allah kahretmesin. Boyayalım. Ben de boyamayalım demiyorum. Ama niye boyuyoruz onu diyorum ya. Buralar böyle bir, buralar böyle. Demiş ki. Yüzeyi demiş 5 mikrometre kalınlığında beyaz boyayla kaplanacak o demiş. 10 Allah... mikrometre boyasın tamam. Evet. <gülüyor> evet. Olur mu? 10 mikrometrede ben... iz yapar ya. Yani ince boyayacaksın onu. İyice boyasın alacaksın. Nasıl fırça izi olur, şey olur. Ona boyadın mı abi? Boyadık. Güneş ışınlarının yani radyasyon ne oluyor? ve onun yarattığı basınç çatlatır. Bu bo, zarar. <gülüyor> Şeyini rengini de soldurur en kötüsünden. Soldurur. Ondan sonra o basınçtan dolayı ne yapacak o gök taşı? Ne yapamam nereye... olur? Boyalarda. Yalpalama yapacak. yapacak. Nereye gideceğini ne yapamayacak? Şaşıracak. Çaşıracak. Bilemeyecek. <Gülüyor> Bilemeyecek. Fail çok bak. Hemen anladın sen. Bilemeyecek. Ne yapacak? Yörüngesinden ne yapacak? Sapıcı. Sapı yörüngesini sapıçar. sapıtacak. Aa, sapıtacak. Yörüngesinden sapacak ve dünyanın neresinden geçecek? Dünyasının Öbe. Yani öbe. bayağı neresinden kuzeyinden mi uzağından, uzağından. <gülüyor> bayağı uzağından geçecek ee, ama tabii bu plan yani bu ayrıntı planı plan... tıkır tıkır işlemesi lazım tabii, tabii. ben şimdi astrofizik konusunda çok yetkin olmadığımdan boyanan her şeyin yörüngesini değiştireceğini bilemediğimden böyle bu kadar uzun açıklatmak zorunda bıraktım. <gülüyor> Vallahi e, yok Yoksa yani uzayda boyanan şeyin yörüngesini değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Tabii ki e, Apofis'in ne olduğu bunu herhalde Az çok kestirdik biliyorum. Adonis Isra'daki ve tanrısı? Apophis. Adonis de öyle bir fınsır tanrısı olabilir mi? Tabii. Kaslarıyla şeymişti onun da oradan Adonis, Adonis olmuş. Kas tanrısı diye geçerdi. Apophis ne? Apophis. Apophis, Apophis cehennem, Apophis kötülük, kötülük, kötülük, kötülük, kötülük tanrısı. Mi? Kötülük tanrısı pis, ondan sonra e, adını da buradan alıyor. E, diğerlerini Pislik aklımızda tutamazsak bile <gülüyor> en azından Apophis Benim Zaten tut. bir Apophis var, bir Hipophis. Bir e o zaman 2012'den yırttık galiba. Ya sen niye durduk yere bir milletim umutlandırıyorsun? Abi 2012 bitmeden o, o tip şeylere inanmayalım. 2012 bitsin. Son güne sonra. kadar şey yapacağız mı yani? Son dakikaya kadar. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Ben iki aydır ödemediğim kredileri ödeyeyim mi yani şimdi? Bence biraz daha bekle. Çünkü yani ben artık... Bence risk al ya risk al. Risk alayım. Risk al. Onu da çıtır çıtır yersin. Oh mis. Sefan olsun Ege'cim. Ne zaman için? 21 Aralık. Mı? 21 Aralık abi evet. <gülüyor> hangi güne Neyi, geliyor? ne zaman 12. diye soruyorsun bilmiyorum ama. Persembe miydi? Neydi Oktay? 21 Aralık 21 hangi, güne hangi güne geliyor? Hemen Önü bakalım de portatif. Portatif bilgisayarı olan ben miyim her, sen misin? Her şeyi de portatif bilgisayardan bekliyoruz ya. Böyle bir şey nasıl Ya ]mış? bak ben bazen gazeteleri sinirleniyorum. Sen ona bakarak ol da yani. Ben bakayım Bak abi. ekonomi sayfasındaki manşete bak. Komşu fakirlikten sobaya döndü. Komşu Yunanistan mı? Komşu Yunanistan valla hakikaten... 100 bin soba siparişi almışız. Haberimiz yok. Hadi canım. Vallahi kok değilim. yaksınlar kok. Kok. Mis gibi orada Pelete yakıyorlarmış pelete pelete. Kok. Hem kokun kalorisi fazla hem sobası uzun dayanır. Bak oktayın hemen şimdi kok konusu dosyası kokta kömür yanıyor efendim diyor. Cuma cuma. Cuma günü. Cuma. Aralık, cuma. Çok güzel güne denk geliyor valla ben sana cuma söyleyeyim. Cuma olduğunu kapanış. Yok dünyanın sonu olunca ertesi gün tatil olur diye biliyorum ben. Yok Zaten önceki, tatile denk geldi. Yani bir önceki gün tatil olmaz mı? Zaten ya? bayramda köprü. Sonra köprü tatil, köprü tatil işte. Blok köprü tatil olacak ondan sonra komple tatil. Zaten olacak. cumartesi tatildi bir de yani tatil gününe dünyanın sonu denk geldi. Çok saçma oldu. Yani işte. bence bağlayamadık. Pazartesi belki o haftayı tatil olsa. ederler. O 4 günü tatil ederler mi acaba? Onun Neyse bekleyelim lazım. Kaç gün zaman... sürecek onu da bilmek lazım. Ne? Yani, tatil mi? Baya Bayağı sürer gibi geliyor bana ya. Ama tabii ekonomiye bilmiyorum. zarar tabii yani Yalnız o da var. sonu da abi, nasıl sonu onu bilmiyoruz yani. Güzel bir son tabii ki. Şık bir final mi? Yani bir. mutlu Net son. final mi yoksa böyle süreç mi? O süreç hiç sevemem lazım. Sündüre ben. sündüre mi diyorsun? Oturacaksın televizyonun karşısında işte sel felaketi New York'un yarısını şey yaptı. Efendim oradan şu oldu, buradan bu oldu. Orası çöktü, burası battı. Habire televizyonda onları seve. Tabii ilk başta mesela Avustralya şey oldu. Felakete ha. maruz kaldı. Ondan ha, bir sonra falan Bir sefer geliyor, falan diye falan. böyle bir tertemiz Efsin olacak yani sadece keyfi kaçar dizi diye açıyorsun saat, saat verilmiş miydi ya 21 Aralık 2012'de <gülüyor> İşte herhalde öğleden sonra falan diye düşünüyorum ben <gülüyor> Bankalar kapa Borsa kapandıktan sonra mı yani, yani o, benim, Eğer uygun olursa Öğleden sonra tipi bir şey Bizim için de uygun olacaktır Ölümünden bir yıl sonra tamamlanmış ...Venus adlı e, şey, ha, St yat Steve Jobs'un en büyük hayaliymiş. En büyük hayaliydi. Ben demiş bir tane hayalim var demiş. <gülüyor> Sus demiş. varmış lan Satsuma mı <gülüyor> ben de hakikaten bir tekne asam ne koyacağım diyordum. Satsuma güzel Satsuma çok güzel tekne ismi evet ya. Ee, Hollanda'da inşa edilmiş... Steve Jobson. Ama bir yıl sonra tamam. Demek ki yani o bağlandı mı o iş? Ne oldu? Öldü diye yatmadı da yani o ya yatı işte on, Biz bunun parasını kimden alacağız diye gitmişler karşısına. <gülüyor> Venus adı verilen yatın 3 metre yüksekliğinde camları bulunuyor. Bu da en büyük özelliği olarak tarihte Bu yeri. değil bu da değil demiş. <gülüyor> 3, <gülüyor> 3, 3 <gülüyor> Valla şöyle bakıyorum. içinde hakikaten at koşturulur yani bu yatın. Şu Steve Jobson'ın hiç Ali Ağabey gibi güzel bir lafı yok değil mi? Olmaz mı ya? Hmm. Abi, I have a dream var ya. Yani bu lafı keşke olmasaydı. Onun muydu çok ya? Çok güzel. <gülüyor> Tarih. Neydi o? Atabilenleri yazar. <gülüyor> ne kadar güzel. Ne kadar güzel laf. Doğru. Var canım Steve Jobs'un da pek çok konuşması var da. Uzun. Baya baya. Ali Ağoğlu mesela kısa kısa konuşuyor <gülüyor> anlıyoruz. Geldim. Yani Steve Jobs'un mesela 10 dakikalık bir şeyi var. Yok işte üniversiteye gidiyor konuşuyor. Falanca şey, konuşması. Mezuniyet şeyinde ko bilmem ne konuşması. Uzun. Ölebileceğimi ve e, Loreni yarısı tamamlanan bir yatla bırakabileceğimi biliyorum diye de e, biyografisinde o ifadelerine de yer verilmiş. İşte bu yat. E, i̇şte o, o yat, yat, bu yat. Evet. Yeterli herhalde değil mi? Ya, Başka ya. bir şey merak etmiyorsunuz. Ben Fiyatını mi? merak ediyor musunuz? Evet ben merak ediyorum. Sen beş, fahir? 500 bin, ben merak etmiyorum kadar. O zaman söyleyemiyoruz. Zaten bilinmiyormuş fiyatı. Fiyatı henüz hesaplanamamış. Gene pahalıdır ama. Tabi çok pahalı. <gülüyor> Tahmin ediyorum. Abi abi telefonları düşün. Kaç para? oradan sen hesabını sana bırakıyorum. Ne kadar abi. bu fiyat demişler? Bayağı pahalı abi demiş. Evet tamam. Hadi bitti bugün. Ee, o zaman şey yapalım. Bugünün güzel nihayetlendirilmege. Madem ağzımıza bir parmak çal, e, parmak çalma da bir parmak bir <gülüyor> parmak şey çal. Bal, bal bal baltı. Bir, bir tarım hayvancılık konusunda bir haberimiz gelişmemiz var. Onun yarım mı verelim? ve hayvancılıksa onu aslında şimdiden almamız gerekiyor. İthal Sperm diye ben biraz da meraklandırayım sizi. <gülüyor> Meraklandınız mı? <gülüyor> evet hakikaten İthal Sperm deyince bende akan sular durdu. Şu anda vallahi kurudum kaldım bekliyorum o Türk ineğine İthal Sperm. O zaman bir dakika Yalçekle İreliğe İreliğe İşte Haydi koşun Peş peşe peş peşe. Yayçe, Yayçe. Evet Yayçe'de bu hafta hayvancılık konusuna gireceğiz. Buyurun. Evet, bu hafta... yerli yerli ineklerimizi ithal sperm diyor Oktay Bey. Ee, hayvancılık derken dünya üzerindeki hayvancılık konusuna gireceğiz. 3 durağımız var. Bunların ilki Türkiye'den ee, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerli hayvanların süt verimini arttırmak için boğa boğaz ile suni tohumlama uygulaması başlattı. Amaç süt verimini 6000 kiloya çıkarmak. Çok güzel de ben şimdi. Ya bak... bu ineklerin böyle psikolojik şey mi var? O yabancı şey geliyormuş oradan. Sütüm geldi. <gülüyor> Valla şu anda ben bile iştahlandım. Tabii var abi inekler. Yani esas evet, bak sütü bakayım. etkileyen şey zaten Tahmin ineğin ruh hali. Ha. Hayır, bu şimdi inekler böyle bir suni bir işlemle hamile kalacaklar ya. Evet. Hayvan olarak şey demeyecek ya biz nol, ne oldu ne? Kendini hissetmez hiç setmez. Ya Allah'ta hayvan <gülüyor> değilsin Dur, ya. Dururken ne oldu Duruyorum öyle. Şimdi hamileyim. Nereden ama anlamadım yani. Allah'tan insan olmak konusunu cuma günü isteyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok gezik hayvanlar öyle. Vallahi. Beni çağırdı bir odaya bir. <gülüyor> boğa da yoktu, birisi de yoktu. O adam da ufak tefek birisiydi yani. Hiç ben Onu <gülüyor> anlıyorlardır abi. Yani e, hayvan anlıyordur onu. O yani hamile kaldığı zaman <gülüyor> anlamıyor değil. Onu bir hissediyordur. Allah Anlatabildim Allah mi diyor. yani yoksa Anlamadıysan yayından sonra anlatacağım Daha ayrıntısını Yani <gülüyor> o elinde ne tip bir şırınga tipi bir şeyle Herhalde şey yapılıyordur değil mi yani. Yoksa yapıyorum. ikna yöntemi mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan dergiden cıcırt yapraksın Koniyi yapıyormuş <gülüyor> Yok canım bir odaya bırakıyorlar işte Öyle kapıyı <gülüyor> kapatıyorlar Sütü bol içecekmişiz Yani ee... Bunlar neyle geliyor peki şey İtaliler Kutularla Kutularla mı şeyle mi geliyor? Ya Yaklaşmayın geliyor. Otüslerle geliyorlar. <gülüyor> kilo. Ya koliler özlerle mi geliyor? Aha. Üstüne eziliyormuş. <gülüyor> Açtı diye. diye karşılıyormuş bakan görevlileri. Gıda ve ay ay 2900 kiloymuş ya süt. Ya, ben de, de başka bir şey diyeceksin Yerli ya 2900 gider. kilo da yuh diyecektim yani. Seninle şey yapıyoruz şimdi mesela otobüs geldi durakta durdu bip, bip diye bunu şey yaparsın ya. Ben o şey otobüs <gülüyor> <gülüyor> bozuluyor. Daha erken değil mi senin için ya otobüs falan Vallahi senin için baya erken Ama Ma, Ege için abi. Bilmiyorum yanlış yere mi takıldık ama <gülüyor> Neyse bu, e, Türkiye'den e, yay haberimiz bu İkinci e, haberimiz Bir saniye Oktavre'den. Madrid Kuru kuru yayıncılık evet. mı olur ya Yay çeple, İreliye, hep iriliye Tanrımda dereceye Yay çeple işte ya çet Haydi bilin bilin peş peşe hep beraber yay çep, yay çep. orada tarım da geleceği diyor ya evet. ben onu tarımda dere tepe diye anlıyorum <gülüyor> bayağı uzun bir süre o da güzel yani tarımda dere tepe ya peş ama peş. daha uygun değil mi dere tepe ya çetler o daha güzel ben deri mi? tepeyi tarıma açtık gibi bir sloganı olabilirdi. Buyurun abi. Evet abi <gülüyor> son bir Lütfen, e, konulardan sapmayalım. Norveç ve İspanya gideceğiz. Hızlı hızlı gidelim. Hemen İspanya'da, gidelim. İspanya'da e, çiftçiler sokaklara döküldü. Madrid'te 2 milyon koyunla beraber Madrid sokaklarında fink attı dün. Ya İspanya'da çiftçiler ya protesto abi. mu? Protesto mu? <gülüyor> ne olacak bizim halimiz diye? Çok Hayır, kötü durumda. Salatalıkları salatalıklar falan atıyor ya çiftçiler. Bunlar hiçbir şey yapmıyoruz. Yok, yok Baya koyunlarla beraber Madrid'e gelmişler. Şey koyunları bırakıp gitmişler mi Hayır, olur mu canım? Onlar da ne patır patır yapmışlar vallahi Madrid sokaklarında dolaşılmaz ha. Biber gazı falan var mıdır acaba? Ha koyunlara? Sanki koyunlara ve çiftçilere o tip şey. olur diye hayvanlar. İnsan olsa sırf çakılır da hayvanıncık mundar olur. Ve, ve Norveç, Norveç'te de koyun büyük bir sıkıntı. Bir saniye, bir saniye Oktay ya. Kuru kuru yayın. <gülüyor> hep ileriye. Karında Dere Yayçep'le, işte Yayçep sizlerle, haydi koşun il bize, peş peşe, hep beraber. Yayçep, Yayçep. en çok en sondaki Yayçep onu seviyorum. Ben de onu seviyorum. Hadi Norveç. Norveç'te de koyunlar sürekli kayboluyormuş abi. Hay Allah. Nereye gidiyor her tarafı şey ya evet. her taraf. Norveç'te ne? koyun kaybolmaz yer değiştiriz. Fiyorttan düşe düşe bir hal mi var? Valla telef oluyor hayvanlara koyunumu bul. Yani koyunumu mesela bul, nasıl no, aplikasyonlar platform. var? Find my işte o. Find, Find my ship. Şey. <gülüyor> koyunumu bul adlı uydu modemlerini kullanmaya geçmiş. Tasma şeklinde abi takıyorsun koyununa. Evet. Yani nerede uyutun sonra... biliyorsun. İçin rahat. Yatıyorum uyuyum. İnsana da takarsın onu. 6000 koyun takip edilecekmiş bu yöntemle. Ondan sonra ve böylece Norveç'teki bir sorunu da çiftçinin çözmüş sorunlar. oldu. <gülüyor> çözüm bulunmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun.